Zilhicce ayı Allah'ın aylarında bir aydır. Bundaki bereket, fazilet çok çok fazladır. Ve Allah'ın hac ayı vardır. Ve bu haç ayına eriştiğinde hacca gidip de haccı mevrur olanında anadan doğduğu gibi bütün günahları kulak hariç affolunur. Hacca gidip de haccı mevrur olmayanında zaten bedduası vardır. Burnu'ya ve sürsün. Bu niyede sürsünler der Allah onun dışında bu ayda öyle güzellikler vardır ki hele Arife gün dediğimiz zilhicce ayının dokuzuncu gününe rastlayan orada şeytanın ağlayarak gezdiği bir gündür. Fazileti, bereketi çok olan bir gündür. Ve Allah Resulü ve Vesselam Bugün yapılan duanın reddolunmayacağını, tövbelerin reddolunmayacağını sizlere bildirmiştir. Yani çok önemli günlerdeyiz. Bugünlerin bereketini, faziletini bilin. Hani bazı insanlar vardır, şu gün bayram derler, zorlarlar. Hatta resmi iş günüdür. Tatil bile ederler katılım olsun diye ama hiç kimseyi ne yapamazlar? Çekemezler. Çünkü sünni olan bir şey ancak yüzeysel kalır. Ama Rahman'dan olan bir şey hiçbir zaman ne yapmaz? Yüzeysel kalmaz. Hoca'ya demişler ne yapıyorsun? Göle diyor, maya çalıyor. Ne yapacağım? Yoğurt. Ya hoca hiç maya, yani göl yoğurt olur mu? E ya tutarsa demiş. Bunlarınki de hep böyle. Ama Allah Azze ve Celle öyle e, hayır insanlara ihsan eder ki göller, denizler, onun yanında ne yapar? Çok az kalır. Yani hafif kalır. Onun için bu günlerin kadri kıymetini bilmenizi tavsiye ederim kardeşlerim. Bunun yanında sadece ruhen değil bedenen yapılan ibadetler de vardır. Aynı Ramazan ayı gibi sadakanın, infakın bol olduğu yapılması gereken aylardan bir tanesi de bu aydır. Allah eclisine nail olmayı hepimize nasip etsin. Evet bugüne kadar başlamış olduğumuz ders serisinde iman ve ahlak ilişkisinin üzerinde durmuştuk ve hala da durmaya devam ediyoruz. Çünkü hadis-i şerifte haya imanda bir şubedir. Haya yoksa imanda nedir? Yoktur. Bu gösteriyor ki insanın kişiliğiyle, imanıyla, tevhidiyle çok ilişkili bir e, durumu söz konusudur. Konuşuyor doğru konuşuyorsa yine diniyle alakalı. Yalan konuşuyorsa yine diniyle imanıyla nedir? Alakalıdır. Yani hayata bakışı da ahirete bakışı da konuşması, yaşantısı, yarine bakışı, ev ilişkisi, iş ilişkisi hepsi tamamen kişinin nedir? imanıyla alakalı olanlardır. Bu da ee, kişinin imanı attıkça dürüstlüğü, ahlaklılığı, eminliği e, Allah'a karşı takvası ne yapar? Artar. Davetçi yönü ne yapar? Artar. Allah'tan uzaklaştıkça bunlar da ne yapar? Azalır. Geçen haftada artık e, tek tek konulara girmeye başladık. Birinci konumuz neydi? Bir toplumda e, ilk eğitilme yeri nedir? Evdir ev modelinin nasıl olması gerektiğinin üzerinde ne yaptık? Durmaya çalıştık. Onda da Allah Azze ve Celle bizlere en güzel örnek olarak ne yapmıştır? İbrahim resim için en güzel örneklik vardır demiştir. Onu ne yaptık? İşlemeye çalıştık. Neydi? İbrahim Aleyhisselam'ın bir kendisiyle, bir babasıyla, bir ailesiyle bir kavmiyle ve diğer insanlarla olan birçok ilişkileri vardı. Bunların üzerinde hassasiyetle durmaya çalıştık ki hakikaten bu azmedilmesi gereken en güzel hallerden. Düşünün bir baba taşlıyor. Babacım ben sana dua edeceğim yumuşaklıkla. Ona davrandığı güzelliği, yumuşaklığı kendi çocuğundaki itaatla ne yaptı? Karşılık buldu. Oğlunu kurban etmeye gittiğinde oğlum ben seni kurban edeceğim dediğinde sen inşallah beni İtaatkâr bulacaksın. Hatta daha da ileriye giderken, giderek keserken bari gözümü boğla babalık merhametin galebe çalıp da Allah'ın emrini yerine getirmekte seni tehir ne yapmasın etmesin gibi çocuk hem de küçük bir çocuk söze kadar gidiyor. Bu da nedir? Bizim için çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Evet. Bugün de sizlere yapmak istediğim ders kardeşlerim Yine büyük yaramızdan bir tanesi, kardeşlik sevgisini nefrete dönüştüren sebeplerden iki tanesinin üzerinde durmaya çalışacağım. Çünkü Müslümanların kardeşliği hiçbir zaman keyfi değil, mecburidir. Nasıl ki bir insan geçen haftaki dersten bağlantılı ele alırsa, anne ve babasını kişi reddedemezse, anne ve babam diye, Müslüman olan birisi de İslam'ı kabul ettikten sonra kardeşini ne yapamaz? Reddedemez. O senin nedir? Boynundan İslam bağı çıkana kadar kardeşindir. Keyfi değildir. Hiç kimse de keyfi hareket ne yapamaz? Yapamaz. İşte Allah Azze ve Celle müminler ancak kardeştir diyor Hucurat Suresi'nde. Ki Hucurat Suresi bir kere soğudum. Hucurat Suresi baştan başa bizim için sosyal hayatta dayanışmada e, hareketlerimizde bizim için ölçü koyan surelerden bir tanesidir. İyi anlaşılması, iyi anlayabilmesi gerekir. Burada dil, ırk, şehir, ülke hangisinden olursan ol, iman etmişsen Allah Azze ve Celle ne diyor? kardeşsiniz. Bu kardeşlik ilkesini hiç kimse ne yapamaz? Bozamaz. Ve bu kardeşliğin kurulup yaşanmasını Allah ne yapmıştır, emrediyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun, birbirinize ne yapmayın? Sırt dönmeyin. Birbirinize ne yapmayın? Küsmeyin. Bir müminin bir müminin üç günden fazla dargın durması nedir? Cahiz değil. Ve kardeşliği tesis edebilmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi o kadar itinayla üzerinde duruyor ki muhacirle Ensar'ı ne yapıyor? Aynı batından doğan kardeşler gibi birbirleriyle ne yapıyor? Kardeşler kılıyor ki muhabbet daha fazla alsın. Şimdi düşünün hepimiz İslam kardeşiyiz burada. Birbirimizden ne kadar bir araya geliyorsak o kadar bir ısınma ve o kadar bir ülfet var. Yani birbirimizi ne kadar tanıyorsak ama sadece <gülüyor> bir arada bazı günler veya rast hafta kadar gördüğümüzde selamlaşıyorsak ülfet bu kadar. Ama ülfetin atması, paylaşmanın, kaynaşmanın ihtiyaç olduğunda ihtiyacı birbirine arz etmenin veya ihtiyacı olmadan da kardeşin, kardeşin ihtiyacı olduğunu bilip gidermesi, orada yokken müdafaa etmesi gibi nedir? Birçok e, araya hukuklar giriyor. İşte Allah Resulü ve Vesselam kardeşliği öyle bir tesis ediyor ki, muhacir kimdi kardeşler? Bütün malını, mülkünü bırakıp Allah yoluna çıkıp gelen, siz çıkıp üstündekiyle, ensar iman eden ama olduğu yerde oturan malıyla mülküyle her şeyle orada oturan. Şimdi ne kadar kardeş de olsa dışarıdan gelen aynı böyle kardeş olduğunda ne yapmıyor? Onun ev halini bilmiyor, ihtiyacını bilmiyor, sıkıntısını bilmiyor. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ama iki tanesini daha bir hassasiyet yapınca ne yapıyor? O onunla ilgilenmeye başlıyor. Getiriyor malını koyuyor. ya Eşlerini getirir, hangisini istiyorsan boşuayım. İttifinden sonra nedir? Senin. Bak kardeşlik nasıl tesis edilmeye başlıyor? Yani ısındıkça bir kardeşlik. Ve bu kardeşlik artık ilerlebet ne yapmıyor? Bozulmuyor çünkü birbirlerini görmeye başlıyorlar. Birbirlerini ne yapıyor? Anlamaya başlıyorlar ve bu kardeşliği tesis etmesinin sebebi aileden sonra en önemli husus dindi kardeşlik. Bu kardeşlik tesis edildi mi kafirler hiçbir zaman Müslümanlara karşı ne yapamaz? Başarılı olamaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşliği bahsederken ne yapıyor? Bu bağı şöyle diyor. Bir duvarın elemanları gibidir. Yani bir duvara şöyle ördüğünüzde harcından tut taşına, kumuna ne varsa ne yapıyor? Birbirini destekliyor. Ve ne diyor? Bir mümin diyor sabaha kadar insanın diyor, vücudunda diyor, parmağına bir kıymık patsa, ağrıyan yer neresi? Şurası. Ama sabaha kadar diyor bu acıya bütün vücut ne yapar? Ortak olur. Müminler nedir? Böyledir. Şimdi acıda ortak olmayınca sevinçte de birisi bir yanında ne yapmaz? İstemez. Sen benim acımda değilsin. Babam öldü, yanımda değilsin. Ben hasta olunca sana gelmem de. Haklı bir sebep doğuyor, ama haklı değildir. Müslümanın Müslüman üzerinde hakları vardır. Birisi ihmal etmişse sen ihmal etmeyeceksin. Olabilir. O anlamayabilir. Sen anlamışsın. Sen ne yapacaksın? Onu hayatına geçeceksin. Öbür yapmamış olabilir. Eciği sen alacaksın. Yani Müslümanlıkta bu. Bu da nedir? Kardeşliğin tesisini gündeme getirir. Öbürü ise kader olan bir kardeşliği bir araya gelmiş kopup tamamen kopmasına sebep olur. Kafirler bir araya gelebilmek için her türlü, her türlü şeyi değerlendirirler. Ortamı yaparlar, milleti bir araya getirecek her türlü eğlence, karnaval, rezilliği gündeme getirirler. Allah inananları hiç böyle karşılıksız kardeşsiniz demiştir. Ama Müslümanların kardeşliğe pamuk ettiğine bağlıdır. Atkısın. Evet. İşte bunun böyle olmadığını, kardeşliğin keyfi değil, mecburi olduğunu Allah ne yapıyor? dinimizde emrediyor. Ve şüphe yok ki Müslümanlar arasındaki İslam kardeşliği bağı, diğer bütün bağların üzerinde ve hepsinin üstünde bir bağdır. Çünkü o dini inançtan, imandan ileri gelir ve onunla beslenir, onunla güçlenir. İmanı güçlü olanın kardeşliği de güçlenir. İmanı zayıf olanın kardeşliği de nedir? Zayıftır. Çünkü hep buradan kaynaklanır. Hep buradan. Ve İslam kardeşliği diğer kardeşliklere hiç benzemez. Diğer kardeşliklere bakın hep menfaat kardeşliğidir. Menfaat bittiğinin gider. Bir adama bir bakarsın zengindir. Etrafında bir sürü insan vardır. İnsanların yanında ondan nemalanmaya çalışan kadın, kız bilmem birileri de vardır. Ondan nem alandıkları mi bir bakarsın onu öyle bırakmışlar. O karı, kız falan hepsi kaybolup gitmiştir. Terk edip gitmiştir. Çünkü nemalanlar gitmiş. Öküz ölmüş. Orta gitmiş. Fakat İslam kardeşliği böyle değil. O kardeşlik bilakis tamamen dinden ve imandan aldığı için ne yapmıştır? Tamamen güçlendikçe güçlenmiştir. Güçlendikçe güçlenmiştir ve Allah Resulü sallallahu Vesselam hatta biraz diyor ki eee şey, İbn Ömer'den Enes'ten gelen rivayetlerde bizler diyor kardeşlerimiz bize münafık demesin diye hasta bile olsak sabah namazına iki kişinin omuzunda bacaklarımız sürünerek cemaate gelir diyor. Yani kardeşler kardeşlerini öyle takip ediyor ki ibadetlere gelip gelmediğini dahi dikkat ediyor. Ve sabah yani ayakları sürünen demek cidden hasta diyorsun. ona dahi ne yapıyorlar dikkat ediyorlar ve yine i̇bn Ömer evlendiğinde ki bakir alan birisi yedi gün cemaate gelmeye duysun. Üç günden sonra cemaate gelince sen zul mu aldın, bakire mi aldın diye soruyorlar. Beni diyor, üç günden fazla diyor. kardeşlerimden ayrı koyacak kadın, üç talaktan borçlu oluyor. Düşünün. Yani kardeşinden ayrı kalmayı kendisine ne yapamıyor? Yediremiyor. Bizler de kardeşliğimizi böyle ne yapmalı? Tesis etmeliyiz. Hatta selam versinden hatırlayacak olursanız Ebu Kureyre'den gelen rivayette bizler diyor birbirimizi o kadar diyor hasrettik ki aramıza bir taşın bir engelin girmesine diyor dahi tahammül edemezdik. Engel girdi mi selam aleyküm. Engelden geçince yine birbirimize selam verirdik diyor. Yani bu kadar. Ve akşam karanlık olduğunda içimize bir karabet çökerdik diyor. Aramıza karanlık giriyor da bizi birbirimizden ne yapıyor? ayırıyor derdik diyor. Evet, İslam kardeşliği bu kadar nedir? Önemlidir. Ve bu kardeşlikte Adem aleyhisselamdan itibaren bize ne yapar? Gelen bir kardeşliktir. Kardeşliğimizin sınırları insanın yaratıldığı zamana kadar uzanır. İlk insanlar bizim ilk kardeşlerimiz. Bizden önce yaşayıp da ahirete göçmüş olan kardeşlerimiz de var. Bunun da ifadesini Haşr suresinin Yanlış hatırlamıyorsam 10. ayetin hatırlayacak olursanız Ya Rabbi bizden önce gelmiş geçmiş kardeşlerimiz için kalbimizde kin karet bırakma. Onları rahmetinle mağlup yargıla ayeti var. Yani aynı zamanda bu da bir nedir? Duadır. Bizden önce gelmiş geçmiş kardeşlerimiz hata etmiş, dinde bir şeyler çıkarmış veya o yanlış yollara gitmiş olabilir. Onlar için bizim kalbimizde kinkarez ne yapma? Bırakma. Bu da gösteriyor ki sadece günümüze, yani şu kardeşliğe has değil. Ta Adem'de günümüze kadar İslam olan hepsi bizim nedir? Kardeşlerimizdir. Ve İslam kardeşliği o kadar güçlü ki kardeşlerim başka hiçbir kardeşlik, dostluk onun yerini ne yapamaz? Dolduramaz dedik. Bakın Aleyhissalatü Vesselam bir sözünde kardeşliğe dikkat çekerek diyor ki eğer Rabbimin dışında bir dost edinecek olsaydım muhakkak Ebu Bekir'i dost edinecek Sadece onu dost edinecek. Ancak İslam kardeşliği ve onun sevgi bağı daha üstündür diyor. Yani sizler benim neyimiz Kardeşliğin dostluktan mı? Demek ki neymiş? Çok daha ileri. İşte siz benim neyimiz Kardeşlerimsiniz ve yine bir rivayette bunun bir ziyadeliği bir dost edinecek olsaydım Ebu Bekir'e edinirdim ancak İslam kardeşliği dostluktan çok daha üstün bir şeydir şimdi düşünün toplumda birbirini dost edinen insanlar var dost edinenler birbirlerine en ufak bir kemlik yanlış yaptığında ebedi konuşmaktan var görürüz. benim tanıdığım burada esnaflar var etkiler anlatıyordu öldüler da. Allah rahatsız etler, ne insanlardı. Ya hocam derdi yani, bunlar e, veyahut Hüseyin kardeş diyenler olurdu. Öyle dostlardı ki aklım durur. Kasaları bile birdi derdi. Yani isnaftan bahsediyorlar yaşlarından. İşte falandan falan bir meselede birbirlerinden bir nizalaştılar. Ondan beri görüşmüyorlar. Dostlukları bakın, seven sevdiğinden bir yanlış gördü mü ne yapıyor? Bir kalpte bir kırılma. İşte dostluklar birden nefrete dönüşebiliyor. İslam kardeşliği böyle olamaz. Bu böyle değil. Bunu anlatabildim mi? Yani insanların arasındaki dostluğa benzemez bu. Allah kardeşsin diyor. İşte bu kardeşlik onlardan nedir? Üstündür. Bir kimse İslam dinine girdiği andan itibaren yeryüzündeki bütün Müslümanlar onun nedir? Kardeşim. Otomatik mi? İsterse bu kimse daha öncesinde Allah'a inkar eden, ona ortak koşan ve İslam'a düşmanlık yapan olsun. Ne kadar kötülükle karanlıkla yaşarsa yaşasın tövbe etmiş İslam'a girmişse o senin nedir? Kardeşin. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Tövbe eder. Namazında kılarsa onlar sizin dinde nedir? Kardeşler, bitti. Bir gün vahşi Allah'a hamd olsun ki diyor falanın ölümü benim elimden oldu diyor. Sahabeler kılıçlarını çekiyorlar. Hamza'yı şehit edenler. Durun diyor ya niye kızıyorsunuz? Eğer diyor o zaman Hamza beni öldürseydi ben pis bir müşriktim. Cehenneme gidecektim diyor. Ben öldürdüm cennete gitti. Şehit oldu. Öyle bile olsa demediyorlar. Yani onun anlatmak istediği konumuzdan alakalı şurası çok güzel bir yakalatma ama ortam onu götürecek bir ortam değil. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi vahşi iman ettiği halde benim gözüme gözükmedi. Hamza'yı çok seviyor. Vahşi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat edene kadar Medine'ye gelen. Bir başka yerde kalıyor. iman ettiği halde gelmedi. Belki de bunu Hacer Aspalağın, Allah kendisine razı olsun birkaç tane yorum yapıyor. Allah resul zaten emin bir şeydi diyor. Ondan bir kötülük geleceğinden değil diyor. Ama diyor, daha kalbimde hala bir eksiklik olan veyahut Hamza'yı öldürdü diye canına kast edecek birileri çıkar da o da ona karşı kısas edilebilir tipinde. Yani birçok yorumlara gidilmiş bu yönlü. Ben o tarafa girmeyeceğim ama Demek ki kardeşlik hakikaten cidden neymiş? üstün bir şey. Tövbe etmiş, namazında bulmuşsa artık o sene neymiş? kardeşinmiş. Ve Allah Azze ve Celle e, ve onun peygamberi İslam kardeşliğine o kadar değer vermiş, o kadar önem vermiş ki Müslümanlar arasında bu kardeşliğin mutlaka gerçekleştirilip sürdürülmesini istemiş ve en önemli sebebi de bunun dinde tevhid temeli olduğunu söylemiştir. Evet. Kardeşliğin anlaşılması ve kardeşliğin teslimin devamı kişinin tevhid anlamasıyla alakalıdır. Çünkü La ilahe illallah'ın olmazsa olmazları vardır. Bunlardan bir tanesinde kardeşini Allah için seveceğim. Allah için huvuz edecek, Allah için bir araya geleceğim. Allah için onu ne yapacaksın? Terk edecek Eğer bu kayda yoksa senin yaptığın dinle, imanla hiçbir alakası neymiş? Yok. Ve tevhid temeli üzerine kurulan bir dinde kardeşlikte nedir? Esası ve bu da nedir? Tevhid esası birlik, beraberlik, huzur, inan üzerine kurulmuş. Ve kardeşini kendine tercih etme hukukuna nedir? Kurulu bir dindir. Çünkü Haşir suresinin 9. ayetinin uzun sebebine baktığımızda ne var? Kendi nefislerine kendileri ihtiyaç içinde olduğu halde kardeşlerini ne yapmışlar? Tercih etmişler. Bakın burada sen iyi durumdasın. Birisi ihtiyaç içinde ya ben bunun ihtiyacını gidereyim. Bunu herkese var. Olay böyle değil. Sen bundan daha aşağıdasın. İhtiyaç içindesin. Ama buna rağmen eline en ufak bir şey geçmiş. Onu kendine ne yapıyorsun? Tercih edin. İşte bu tevhidin getirdiği nedir? Bir kardeşlikdir. Tevhidin. Ve tevhidin getirdiği kardeşlik takvalı olanı kendine yakın tutma. Facir, fasık olanı değil. Çünkü müminle arkadaşlık yapma. Yemeğini kim yesin? mümin misin? doyur şurada. Karnında senin yediklerin var, yedirdiklerin vardır. Şurada da senin etini yemeye başlarsın. Gitmeden yanında bile yapar. Ama müminle arkadaşlık yap, o onu ne yapar? Korur. İşte İslam kardeşliği bu kadar önemli ve tevhidle de çok çok alakalı bir şeydir ve müminler birbirini sevmede, acımada birbiriyle yardımlaşmada aynen bir bedenin diğer ağzalarıyla nedir? Yardımlaştıkları gibidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü İşte birçok derste kardeşliğin önemi üzerinde durduk. Bugün kardeşliği bozan hatta bütünüyle ortadan kaldıran iki tane temel sebep var. Onun üzerinde durmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi kötü ahlak ikincisi ise taasukçılıktır. Yani birine tabi olmalı, fırkalaşmadır. Allah Azze ve Celle ve onun peygamberinin bizden yerine getirmemizi istediği bu kardeşlik insanın Müslüman olmasıyla birlikte diğer Müslümanlar arasında kendiliğinden oluşmuş olmakla beraber maalesef onu devam ettirmek o kadar kolay olmamıştır. Ve olmuyor. Yani kardeş olmak bizden gündeme geliveriyor, çok kolay. La ilahe illallah, Muhammed'e Mesulullah dedemin ilk etapta nedir? Onlar sizin dinde kardeşim Bu kadar basit. Ama bunu devam ettirmek hakikaten o kadar basit değil. Hiç kolay değil. Hiç de kolay olmuyor. Bunun yanında dış etkenler var ve bizzat bizden kaynaklanan arızalar var. Bunun dışında bu kardeşliğe darbeler gelen, tahrip eden, örf dediğimiz, yaşayış dediğimiz, anane dediğimiz şeyler var Veya o taassupçuluk dediğimiz yani birçok şeyler nedir var ama bunların e, bütün bu kategorileri ne kadar e, gelen şey varsa iki tane ana madde de toplamamız yeterli. Kötü aklak dedi mi buna dedikodusu, zeybeti, çekememezlik, haset hepsi girer dediğinde ana ananeydi, törelerdi, kavmiyetçilikti, hepsi ne yapar? Gider. Yani i̇ki ana başlıkla toplayıp işlediğimizde inşallah mesele daha da net anlaşılacak. Tabi bu bir derste anlaşılacak bir şey değil ama biz ana başlıklarda durmaya çalışacağız. Evet, kötü ahlak. Bugüne kadarki derslerde neyin üzerinde durduk? iyi ahlaktadır. Güzel ahlakın zıttı ne? Kötü ahlak. Güzel ahlak neyle kazanılıyordu? İman ve salih ameller. Kötü ahlak, imanın azalması ve salih amellerin azalması. bidattı veyahut da amellerde gevşeklikti veyahut amellerdeki gösterişti. Mesela Nisa suresinde bir ayet var. Orada ne diyor? Onlar namaza düşenene Allah'ı çok az ziklederler Ve insanlara gösteriş olsun diye ne yaparlar? Namaz kılarlar. Bak kaç tane nifak alameti var. Bunlar kim? İnanıyorum diyen insanlardan yanlış yapanların nedir? Vasıfları. Bu vasıfları da Allah ne yapıyor? Münafıklar olarak ne yapıyor? Zikrediyor. Yani müminle münafık ayrılıyor. Mümin güzel ahlaklıyken münafık ne yapıyor? Kötü ahlaklı duruma düşüyor. Evet, kötü ahlak Müslümanların kardeşliğini zedeleyen ve yok eden sebeplerine giriyor. Hatırlarsanız birçok sohbette verdiğim bir örnek var. Bir gün geniş bir salonda insanlar oturuyor. Sahabenin bir tanesi ayağını şöyle uzatıp oturuyor kim gelirse toplanmıyor. Herkes böyle oturarak gidiyor. Biri geliyor kapıdan hemen toplanıyor. Yer gösteriyor, yanına oturuyor. Biri diyor ki o kadar adam geldi gitti. Ayağını hiç toplamadım. Uzun oturup Yani iki kişilik yeri kaplıyor. Böyle. Yanıma oturanın mümin olmasını istedim. Hakikaten insanın yanına mümin birisi gelse içi ne yapıyor? Ferahlıyor. Hani hadis şerifte de geliyor ya Bukhari'de Gel diyor yanımızda bir saat otur, sen imanını ne yapalım? Artıralım diyor. Hakikaten bir insanın müminle oturduğundaki haliyle, bir münafıkla, facirle, fasıkla oturduğu veya bir kafirle oturduğu hali nedir? Aynı değil. Mükün değil. Şimdi bizim esnaf mesela, bazen ben baktım, oturuyorlar bir film seyrediyorlar, bir yere koyuyorlar, geliyorlar. Ben hallerinden film seyrettiklerini anlıyorum. Çünkü oradan çıktığı atmosferler senin yanına geliyorlar. Duygular, hareketler o. Veyahut maçtan gelenlerin hal ve hareketlerine bakın. Bağılmalar, çağırmalar, el hareketleri, kol hareketleri, hepsi nedir? Var. Bir de camiden çıkan adama bakın. Aleykümselam. Nedir? Muhakkak insana bu sirayet ediyor. Ve kötü ahlakta bireylere musallat olan zamanla onların İslami şahsiyetlerini bozan ve onları kötü kişiler haline getiren çeşitli olumsuz huy ve davranışlardır. Bu kardeşliği zedeleyen en büyük etkenlerin bir En başındadır. Bunların en tehlikelisi bencillik ve kıskançlıktır. Bencil olan bir Müslümanı kimseler her yerde kendini düşünür hani bazı sohbetlerde falan veya bir yerlere gittiğimizde ben bazı pimpirikleri kasaya gönderirim. Niye? Toplum içinde bunu kırdın kırdın. Kıramadın. Zaten kıramamıştır. Çünkü toplum içinde ne kadar kardeşini seversen sev, o eğer bir bencillik yapmışsa ne kadar iyiliği varsa o az Bakın sohbetlerde benim çok zikrettiğim bir olay var. Bir gün lokantaya Almanya'dan gelen bir arkadaşımla gittim. Lavaboya diye kalktı. Ben dikkat etmedim orada. Veli ile konuşuyordum. Hesap istedim. Hesabın yarısı bana geldi. Arkadaş lavaboya giderken misafirim bak. Şurada Nazım Ustu'ya indik. Misafirim. Adam, böyle ya ziz diye kalkıyor, kendi parasını veriyor. İslam hukukunda bu yok arkadaşlar. Bu yok. Bak hala içinden çıkmıyor. Çok sevdiğim karakterini gördüğüm bir arkadaş. Ama bu yanlışlık, insanın içinden ne yapmıyor Çıkmıyor. Çünkü İslam'da bencillik, egoistlik nedir? Yok. Allah bunu kitabında, Resul'da, sünnetinde ne yapıyor? Nehyedir. Bizi infak etmeye, sadakaya ne yapıyor? Teşvik ediyor ve Bukhari'deki rivayete bakın tanıdığınıza tanımadığınıza ne yapın yedirin içirin veya bir rivayette senin yediğin içtiğin giydiğin sana yük diyor, hesabını vereceksin ama yedirdiğin içirdiğin giydirdiğin bunlar seni bu ne yapacak kurtaracak biz yine ne yapıyoruz bunu görüyoruz ben diyor Almanya'ya geldim ilk öğrendiğim herkes diyor kendi işini Vallahi ben dinimi Almanya'ya giderek değiştirmem nereye gidersen git müslümanlık sıfatını ne yapacaksın? Muhafaza edeceksin. Ancak seni bu hırsarır. Başkası ne yapmaz? Seni böyle iter. İşte bencillik de insanların içinde ne yapar? Çekilmez bir kudur. Sen ne kadar iyi olursan o seni götürür. Halk arasında malca cimri olan namusca cömert olur derler. Bak bu atasözü de çok ağırdır. Ve İslam'da yine Cimri mal toplar, hesabını verirken kabirdi. Gelirdekiler de topladığını ne yapar? Bunlar da nedir bunun afetleridir? Allah kendisinden razı olsun. Ali der ki, sen ilme bak. Çünkü dünya senin ayağının altına serilir gelir diyor. Ve sen kabirde diyor, o yaptığın, verdiğin ilmin, zekatını alırken rahat ederken öbürü diyor, o malların hesabını verecektir. Sen dünyada ilmin başında beklemezsin, ilmin yayıldıkça sana sevap diyor. Ama mal toplarsan, dünyada hep onun bekçisisin diyor. Ne oldu? Yandı mı? Kaçtı mı? Çalındı mı? Hep bunun peşinde gidersin. Ama ilim öyle değil. Öyle dağılsın gitsin diyor. Dağılsın diyor. Evet, bencillik bu kadar kötü. Ve insanın kendi çıkarları için hareket etmesi, kendi çıkarları için bir şeyleri yapması ve bu kendi meselesini her şeyi yontması kardeşleri de birbirlerinden ne yapar? Soğuktur. Allah böyle huyları bizden alsın kardeşleri. İkincisi ise bencillikten sonra en tehlikeli huylardan birisi nedir? Kıskançlık. Kıskançlık belki kadınlarda ön plana çıkan bir huydur ama cidden Müslümanların arasında kıskançlık, onun tetiklediği haset, onun tetiklediği reybet, dedikodu, menmancılık, bunlar insanların kardeşliğini tamamen ne yapar? Zedeler. Ve ilk inhirafın kıskançlıktan olduğunu biliyor musunuz? Yani olmanın satmasının Bakara suresinin 213. ayetini okursan insanlık tek bir ümmet diyor. Sonra alimleri birbirlerine kıskandılar. Ve ne yaptılar? İnsanları birbirine düşürdüler. Yani ona o taraf oldu ona da öbürleri taraf oldu. Ve Allah onlara bir peygamber gönderdi. Ve peygamberle birlikte biz de ne yaptı? kap gönderdi ancak mümin olan yani. yani insanlığın kardeşliğinin de zedelenmesinin ilk sebeplerinden birisi şu kısmı söylüyor. bu da kardeşliği zedeleyen en kötü huylardan bir tanesidir Allah bizlerden beri buyursun ben üstün olayım ben sevilen olayım toplumda ön plana ben çıkayım ben meşhur olayım Bunlar hiçbir zaman müminin hasretleri değil. Ömer'in giydiği elbiseyi hiç okuyan oldu mu? Hep bahsederler de yani tasavvufçular şunlarını Aslında bizleri de bahsetmesi lazım. Ömer'in Şam'a geliyoruz fethedilen yere. Kime rağbet ediyor tanımayanlar? Kölesine. Niye eşekle oraya giren kölesi kendisi yanında ve 17-18 tane yamalıklı şeyi var içerisinde. Düşünün. Demek ki insan sadece giyimiyle, kuşamıyla veya hareketiyle bilinmeyecek, karakteriyle bilinmeyecek. Özleriyle ne yapacak? Olacak. Bu da insanı her zaman hayra ne yapar? Götürür. Orada Ömer isteseydi merkebinde kendisine yapardı? Görürdü. Hatta komutanları topluyor. Komutan çıkmak istemiyorum fazla. Bir bakıyor ki komutanları hep miğferli gibi böyle lüks farklı şeyler giyiyor. Çok tanımıyor. Ve bir ara ayrı kaldığında biri birini, biri birini, komutanlar birbirlerini şikayet ediyor. Çağırıyor. Hepsini çıkarım. Bunlar sizi birbirinize düşünüyoruz. Mağrur yapar. Yürüyüşümüzü değiştirir. Ve daha sonra biraz söz çoğalınca herkes cebindeki misafı çıkartıyor. Misafı çıkmıyor. Çıksaydı birbirini şikayet etmeyecekti. Bakın bir şeyi eksikliği. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölü anında bile son. Ne vardı elinde? Müsrak var. Gece kalkardı namaza. Elinde ne vardı? Müsrak. Namaza duracak. Hemen durur. Ağzını misraklardı. Bugün bir şafi hoca görür. Dikkat edin bak namaza durmadan şöyle bir cemaat hafif bir döner. Böyle misrakını çıkarır ağzını ıstakla sonra namaza çünkü onlar da sünnettir mesela ama doğru bir şey Allah Resulü'nün yaptığı hareketi topluma ne yapıyor? öğretiyor işte kardeşler yapılan ve yapılmayan hareketler birçok huyla ne yapıyor? tetikliyor kıskançlık maalesef her kesimde fıtri olarak olabilecek hasletler ama İslam asla bunu ne yapmayı? yapmıyor Kıskanabilirsin. Hak olanını gıpta edebilirsin. Ama çekememezlik. Ne yapamazsın? Yapamazsın. Allah'ın buna verdiğim ilmi bana da ver. Ben de insanlara öğreteyim. Bak bunu istersin. Allah' buna verdiğin malı bana da ver. Ben de onun gibi infak edeyim. Bak bunu ne yaparsın? istersin. Ama Allah'ın birine lütfettiği bir ilmi Allah'ın lütfettiği bir güzelliği, Allah'ın lütfettiği bir malı eğer kıskanırsan, çekememezlik yaparsan, aslında bu insanın neyini bozar biliyor musunuz? Tevhidini bozar. Çünkü kadere burada, biz tekme var. Allah'ın ona bahşettiği bir şeyi ne yapıyorsun? Sen çekemiyorsun, kıskanıyorsun. Allah nasip etsin, etmiş ona. Sen ise nasip ettin, niye ona nasip ettin? Ona ver diyorsun bunun Türkçesi, tercümesi nedir? Budur, bu kadar tehlikelidir. Ama maalesef bu hastalık Muhammed ümmetine ta o altın zamanda ne yapmıştır, düşmüştür. Hasan'dan Hüseyin'in şehit edilmesinden itibaren tutun, ta günümüze kadar. Bunlar göre Osman'ın şehit edilmesi, Ali'nin şehit edilmesi. İslam'a ne yapmış? Bu girmiş ateşin odunu yediği gibi de ne yapmış? Yemiş ve kül etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıskançlık, haset. Aynı ateşin odunu yediği gibi ne yapar? Yer, salih amelleri yer, kül etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. İbni Hayim, Nederci Salik'in de burayı şöyle açıyor. Uzun ama ben size sadece kısasını söylüyorum. Bir çiftçi düşünelim. Bin bir zahmetle tarlasını onarmış, açmış, sürmüş, bin bir zahmetle ekmiş, işte ayrı kotunu toplamış, çapalamış, işte ekin durmuş, onu biçmiş, harmanlamış, belhaslı şeyine koymuş, ambarına sırtını şöyle dayamış, oh dinleniyor, biri geliyor, ey çiftçi, ambarın yanıyor, ekinin gidiyor, kül oldum ne hissederdir? Bir insan ki diyor doğmuş, iman etmiş, yıllar geçmiş, amel etmiş, sadakası var, infakı var, namazı var, hacı var. Yani birçok ameli var. Şurada haset etmiş, kıskançlık yapmış, amellerini heder etmiş. Bu olacaktır şey Bu müminin hasletleri nedir? Değildir. Allah böyle hasetleri varsa bizlerden de kavgasın. Müslümanlar arasındaki kardeşlik duygusunu biz zayıflatıp ortadan tamamen ne yapar? Kaldırır ve birbirinde insanlardan ne yapar? Uzaklaştırır. İşte bu noktada Hücrat suresinde Zandan sakınım ayeti ve hadis-i şeriflerde de bunun tefsirini beyan eden hadislerde Zandan sakınım çünkü o sözlerin en yalanıdır. Birbirinize tecessüz etmeyin. Gizli halini araştırmayın. Birbirinizi ne yapmayın tahassüste bulunmayın. İki kişi konuşurken üçüncü benim mi konuşuyor, benim mi çekiştiriyor demeyin. Birbirinize sırt dönmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeşler olun kardeşler ve bir Müslümanın bir Müslümana bir, bir müminin bir müminin üç günden fazla dargın kalması caiz değildir. Diyor. Demek ki kıskançlık insanları birbirine ne yapabiliyormuş küstürebiliyor. Düşünün şurada bir kardeşimiz yolunda gidiyor. Bir kardeşimiz de onu kıskanıyor. Şimdi o arkadaş ne kadar durursa dursun neticede rahatsız olacaktır. Ve aradan ne yapacak? Uzaklaşmalar başlayacak. İslam, Müslüman şahsiyeti din kardeşini kendine tercih etme yönünde bizleri ne yapıyor? Adapte etmiştir. Yoksa bencilliği, kıskançlığı, hasedi tetikleniyor. Bunlar İslam'ın huyları nedir? Değil. İslam kardeşini kendine tercih ediyor. Yani onun da cennete girmesini ister. Ve bu da imanın en zirvesidir. Kim kardeşini kendi nefsine tercih ederse ne olur? İmanı kaç Kemalatında. Çünkü kim kardeşine kendi nefsini tercih ederse o nedir imanı? Kamil olandır. Bizdeki, bizdeki bağ nedir? Budur ve bize de bu konuda deminde dediğim gibi en önemli örnek Ensarlan Muhacirin kardeşliğidir. Allah onlardan razı olsun. Onlar bunu çok güzel tesis etmişler ve bize örnek vermişler. Hakikaten kardeşliği öğrenmek isteyen kardeşlerin arası bozuk olan varsa gitsin Ensar Muhacirin kardeşliğini görün. Onu bir öğrensin. O zaman bütün meselelerini anlar getirir. Evet, kıskançlık kötü sonuçlara yol açan pis bir hastalıktır. Allah Azze ve Celle kıskandığı zaman kıskanan kimsenin kötülüğünden sabah aydınlığının Rabbine sığın diye buyurarak kıskanç kişinin kötülüğünden kendisine sığınmasını ver. Felah karnas suresini okursanız düşünün demek ki kıskanan insan cidden şerlidir. Onun ne olduğunu bilmiyorsun ama sen ondan kime sığınıyorsun? Allah'a. Demek ki kötülük <gülüyor> çok fazla. Artık biz demek ki hesaplayamayacağız ki tefaretinde durmayamazsın. Nasıl ki kovulmuş şeytanın şerinden Allah'a sığın diyorsa bak şerliymiş. Burada sığınılan bir de var. Bu da demek ki aynı şeytani huylardan nedir? Bir tanesidir. Ama bakın bu bizde fıtridir. Fakat İslam'ın istemediği bir şey. Onu düzeltmek zorundasın. Evet. Bu ayet kıskançlığın Allah'a sığınmayı gerektirecek derecede çok tehlikeli bir huy ve tutum olduğunu gösteriyor ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da çeşitli münasebetle kıskançlık konumunu gündeme getirip kıskançlığın kötülüğünü gündeme getirerek diyor ki birbirinizi kıskanmayın. Çünkü demin de naklettiğimiz gibi ateşin odunu yediği gibi amellerimiz yer bitirirler. Evet. Demek ki Müslümanlar arasında kardeşlik duygusunu ortadan kaldıran bir diğer kötü ahlakta kıskançlıktan sonra nedir? Kıybettir. Çünkü o onu tetikleyecektir. Yani yanında bulunmayan birini orada bulunan bir takım hal ve davranışları dile getirerek arkasından çekiştirme. Diğer bir deyişle onu hoşlanmayacağı şekilde anlatır. Kıybetin haramlığı Kardeşin orada yokken onun hoşlanmayacağı şekilde arkasından nedir? Anlatmadır. Bu da nedir kardeşlerim? Kardeşliği ne yapar? Dene Gıybetin İslam kardeşliğine yönelik öldürücü, yıkıcı bir tehlikesi vardır. İnsan bazen Müslüman kardeşinin gıyabında onu eleştiren bazı sözler söyler. Sonra, onun bu sözü hakkında konuştuğu kimsenin kulağına gider. Ardından o kişi, o sözünden dolayı kendisi hakkında konuşan kimseye karşı kalbinde bir kırgınlık duyar ve onunla ilişkisini ne yapar? Kesir. Bir de şimdi gıybet yapılan bir ortamda taşıyan insan bire bin ekler oraya götürür. Oradan da buraya getirir. Artık iki taraf birbirine ne yapar? Kuzey ile güne kutu. Cennet cehennem. Sözler, laflar artık birbirine ne yapmaz? Girmez. Ve gıybet öyle bir olmuş ki toplumda hızla yayılan bir hastalık Ve Alışanın kendisinden kurtulmasının güç olduğu bir günahdır. Hatta toplumda bizim çok örnek verirler. Kadının birisi hani eskiden malcılık çoktu biliyorsunuz. Kadının birisi sığırları çobana sürmüş. İki karı lafa başlamış. Çoban dağa gidiyor. Hayvanları yay, yayıyor. Geri getiriyor. Baktırıyor ki mallar yanından geçiyor. E sen götürmeyeceğini bugün hasta mısın? diyor daha burada mısınız? Ben hayvanları hikayedim, geliyor. Ya daha bir çift vardı dedi. Yani toplum arasında gıybet, dedikodu bu kadar ne yapmış? Yayılmış. E bu kadınların bir de çocuklarını düşünüyoruz. Nerelere geliyor? Hastalık bu kadar yayılmış ve bu gıybet kardeşlerin İslam kardeşliğini kökünden dinamitleyen çok ağır bir kötü huylardandır. Allah Resulü, Yüce Allah Azze ve Celle, biriniz diğerini arkasından çekiştirmez. Ayetinde. Biriniz ölmüş ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksildiniz. O halde Allah'tan korkun duyurarak insanları arkasından çekiştiren kimseyi onun ölü etini yiyen birine ne yapmıştır? Benzetmiştir. Yani tiksindirmiştir. Ve bu gerçekten çok dehşet verici, tüyleri diken diken eden olaylardan nedir? Bir tanesi'dir. Aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bir gün iki kişinin kendisine rejim cezası uygulanıp vefat etmiş olan bir sahabe hakkında kötü sözler söylediğini diyor. Bir eşek etini gösteriyor. İkiniz de bundan yiyin diyor. Ölmüş bir eşek etini yalnızca geçiyorlar. Onlar diyor ki Ey Allah'ın Resulü eşekleşinden mi yiyeceğiz? Yani bunu emrediyorsun. Allah'ın Resulü Allah Resulü Aleyhisselam kardeşinin arkasından namusu hakkında konuşarak işlemiş olduğunuz çirkinlik bundan daha fazladır. Yani siz bunu yemeğe yanaşmıyorsunuz ama yaptığınız, yediğiniz hak bundan daha fazladır. Evet. Allah hepimizi Ayır versin, Hayırdan ayırmasın. Cabir diyor ki bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber oturuyorduk. Bir ara ortalığı çok iğrenç ve çok kötü bir koku kapladı. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Onlar da diyor ki Allah ve Resulü en iyisini bilendir. İşte bu müminlerin gıybetini yapan kimselerin... Müslümanların kardeşliğini bozan ve ortadan kaldıran bir diğer kötü ahlakın da laf taşımacılık olduğu buradan gündeme geliyor. Yani biz imanı anlatırken ne diyorduk? İman, kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdik ve diyorduk ki bunlar birbirini doğuran, birbirinin varlığıyla nedir? Gündemde olanlar. İşte bu kötü hasretler de var ya hep birbirini doğur. Biri varsa öbürüne ne yapıyor? Çanak tutuyor. O geldi mi öbürüne ne yapıyor? Çanak tutuyor. İşte Allah hepimizi ıslah etsin. Kıybetten sonra hemen laf taşımacılığı. Evet. Birinin bir başkası hakkında söylemiş olduğu kötü ve olumsuz sözleri aralarını bozmak ve onları birbirinden koparmak uzaklaştırmak maksadıyla hemen karşıdakine ne yapma ile. Yani laf taşıyanın hiçbir hayrı neymiş? Yok. Bu bazen kasıtlı olarak yapılır. Bazında farkında olmadan yapılır. Bazen de ya ben seni seviyorum ama bak başkası da senin hakkında böyle şeyler söylüyor. Bundan da haberin olsun diye de Bu haramdır. Benim bir türlü kesemediğim, hatta buradan ilişkiyi kestiğim, arkadaşlığını bile kestiğim bize şey insanlar vardır. Bu kötü hastalık laf getirme dersin ama adam muhakkak kaçınır geçirir. Yani. Ama hayret sebep oldu. Aleyküm selam aleyküm selamlar. Evet. Bu da kardeşlik şuurunu ve duygusunu yok etmeden sevgiyi nefrete dönüştürmede en önemli bir olaydır. Allah bizlere hayır versin böyle kötü hasretlerden bütün Muhammed Ümmet'in Evet. Sevgi, nefrete, dostluk, ayrılığa sırf kardeşler laf taşımadan ve onun getirdiği etkiden ve gıybetten daha fazla ve güçlü olduğu aşikardır. Çünkü gıybet hakkında konuşulan kimsenin kulağına bazen gider bazen gitmez. Veyahut hadis-i şerifte geldiği gibi bir mecliste diyor, şu duayı yaparsanız yaptığınız gıybete dahi nedir? Kefarettir. La ilahe illa ente subhaneke inni künkü münez zalimin derseniz subhaneke Allah'ım ne deyip bu diyor, gıybet dahi yapsanız o meclisin kefaretidir. Allah onu ne yapar? Affeder. Yani gıybet kadar tehlikeli değil. Laf getirip götürmez. Ama laf getirip götürmez. Daha da ileriye giderek dostluğu nefrete ne yapıyor? Dönüştürüyor. Allah hızlı mağfiretesin. Hatta insanlar arasında söz gezdirmenin Müslümanların kardeşliğini bozmadaki etkisi o kadar güçlü ve hızlıdır ki alimin birisi şu cümleyi kullanıyor. Bakın aynı noktayı: Bir büyücünün bir senede yapamadığı bozgunculuğu laf götürüp götüren yalancı bir kimse bir anda yapar öyle sihirbazlar var ki bir senede işte bir şeyler yapmaya çalışıp onun bir sene bütün maharetlerini dökerek yapmaya çalıştığını bir saniyede laf getiren götüren ne yapar teceritler. Ve Müslümanların kardeşliğini zayıflatan ve yok eden kötü ahlaklardan bir tanesi de dargınlardır. İslam kardeşliğine tamamen zıt bir tutum olduğu ve dargın olunan kimselerin psikolojisinde bazen ciddi hasarlara yol açtığı için İslam dini Müslümanlara üç günden fazla dargın durmayı ne yapıyor? Ne, ne olursa olsun arada dargınlık varsa bir Müslümanlar, bir Müslümanın üç günü geçti mi hadis-i şerifte ne diyor? Kanını akıtmış gibi diyor. Hakikaten dilleriyle, davranışlarıyla insanlar onun kanını akıtmaya başlıyor. Evet. uzun zaman dargın kalan kimsenin dargın durduğu Müslüman kardeşini öldürmüş derecede kötü bir iş yaptığı ve günaha girdiği dinimizde açıkça bildirilmiş ve Müslümanların birbirine dargın kalmalarının ahirette de çok büyük bir felakete yol açtığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından açıklanmış ve diyor ki cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri ne yapar? açılır. Kendisiyle kardeşi arasında husumet olanlar hariç Allah'a şirk koşmamış bütün kullar bağışlanır. Şiflen nezik ne zikrediliyor? İki kişinin arasında husumet olanlar. Aralarında husumet olanlar hakkında ise şöyle denir. Şu ikisini barıştırana kadar bekletin. Şu ikisini barıştırana kadar bekletin. Şu ikisini barıştırana kadar bekletin. Hatta bir hadiste bu kötü akıbetin cehenneme girmek olduğu bildirilir ki kim üç günden fazla dargın vaziyetteyken ölürse o insan cehenneme Hadis. Evet. Yine kardeşliği zedeleyen kötü hasretlerden birisi suizan. Nedir suizan? Hüsnüzan iyi düşünme kardeşin suizan yoldan gidiyor. Lan şunun cebinde ne var? Nereye gidiyordu? Gene hayra gitmiyor. Çantasında şu var.'' Yani onun aklında hep kötü şey düşünüyor. ''Lan bu gelse bile bunun gelişi hayretliyiz.'' gibi bir sürü şeyler ne yapar? Şey yapabilir. İşte bu kötü düşünce Müslümana karşı kendini ne yapar? Bozar. Alimin birinin dersini dinlemiştim. Allah kendisinden razı olsun. Şöyle diyordu sohbetinde. Allah için sevme, Allah için boğuz etme diye bir ders veriyorduk. Kardeşini görmeye mi gideceksin? Önce otur. Kendini bir motive et. Kardeşinin sevmediği bütün huyları gözünün önünde bitir. Yani senin onda hoşlanmadığın. Kardeşinde sevdiğin huyları bir bir gözünün önüne getir. Kendini bir motive et. Kardeşini gördüğünde bak otomatikmen yüzün güler ve ona sarılır. Ama diyor kardeşini görmeden önce diyor kendini motive etmezsen gördüğün anda cıfratın asılır ve ondan senin aranda şeytan ağlar. Çok güzel bir tespit var. <gülüyor> Onun için bizler Allah'ın kardeşleri Allah'ın kardeşler kıldığı insanlarsak ki öyleyiz inanan insanlar gibi ne yapma davranmak zorundayız. Şu yüzden değil Hüsünzan zan beslemek zorundayız. Çünkü hüsünzan insana hayır kazandırır, suizan ne yapar? <gülüyor> Sırt çevirir, arka çevirir, arayı bozar ve bir daha insanlar selamlaşması, birbirine ne yapmaz? İhtiyaç duymaz hale gelir. Bakın bu suizanı getirdik. Suizan hasedi de tetikler, tecessüs de tetikler, birçok şey de tetikler. Allah bizleri bu kötü huylerden veri buyursun. Varsa bizlere iyisiyle değiştirsin kardeşlerim. Evet. Suizan, Müslümanlar arasında kardeşlik duygu ve anlayışını yıpratan, yıkan kötü ahlak çeşitlerinde bazılarıdır. Ve Allah Azze ve Celle kitabında Resulü sünnetinde Müslümanların kardeşliğine yönelik yıkıcı tehdit oluşturan her türlü kötü huyu ne yapmış, yasaklamışla 3 konmuştur. Üç kişisiniz, iki kişi böyle birbirinize sık dönüp ne yapmayın? Fısıldaşmayın. Çünkü üçüncü ne yapar? Kırılabilir. Şeytan onunla ne yapabilir? Oynayabilir. Üç kişi fısıldaşmayın. Yani kötü olan her şeyi ne yapıyor? Senin iyiliğin için haram <gülüyor> Ve en iman edenler Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü bir kısmı günahtır. Bir kısmınız, bir kısmının kusurlarını araştırmayın diyerek de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri bu şeyden ne yapıyor? Sakın diriyor. Kötülükte yarışmayın. Diyor. İyilikte taklağa da yarış. Yani kötülükte yarışan insanlar var mı? Var. İyilikte Kötülükte çok ağır. Çünkü kıyamete kadar inanan insanlar ne yapacak? Çok az olacak. Çok az. Ama kötülükte yarışanlar inanın çok olacak. Öyleyse biz iyilikte yarışalım ve Allah'ın birbirine sırt dönem değil birbirini seven kardeşler olalım. Ve İslam dini birini kabul edip birini dışlayan bir din değil kardeşler. Çünkü gönüllerde olumsuz yaralar açan her türlü tutum ve davranışı İslam ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Sevgiyi nefrete ve güven duygusunu itimatsızlığa dönüştürecek Müslümanlar arasında kardeşlik bağını zayıflatacak her şeyden Allah Azze ve Celle bizleri ne yapmıştır? Sakındırmıştır. Aynen demin dediğim gibi fısıldaşma sevgiyi nefrete döndürür. Güveni hükmatsızlığa ne yapar? Direkt götürür. Şey, sen direkt oynar. Bana güvenmiyordu da sen döndün buraya konuşuyorsun. Aynen bu ifadeyi kullanır insan. Öyleyse Allah'ın yasakladığı ne kadar önemli olursa olsun belki onun hayırına konuşun ama orada ne yapmayacağım bunu yapmayacağım. Başka bir ortamı. Gel dışarıda bir konuşalım. Veyahut uygun bir ortamda onunla ne yapacak konuşacağız, Ama fısıldaşmayacaksın. Evet. Kötü huylar niye yasaklanır? Çünkü Allah'ın bizlere vermiş olduğu kardeşlik mecburi dedik, keyfi değil. Öyleyse yasaklanan bu kötü hasretler, huylar neymiş? Hep bizim keyfi hareketlerimizden. Çünkü fıtriy olarak iyi huylarda, kötü huylarda bizde nedir? Var bizler bunu terbiye etmekle mükelleriz. Çünkü insan başıboş ne yapılmamıştır? Yaratılmamıştır. Ve muhakkak bu kainat bir düzende bir intizamda olması hasebiyle insanlar da bu intizama uyarsa kalan kendisi olur. İntizamı bozarsa kaybeden de ne olur? Kendisi olur. Evet kardeşler. Müslümanların birbirinden soğumalarına uzaklaşmalarına yol açan birbirine karşı besledikleri sevgi ve hoşgörüyü, nefret, nefrete dönüştüren bu kötü hasretlerden, Allah bizleri uzak kılsın, sakınanlardan ve insanlarda sakındıranlardan ne Bunun üzerinde ne kadar dursak söz bitmez. Kötü ahlak, kardeşliği ne yaparmış? Zedeler. İkincisi, Tarafgirlik Propagandası. Tarafgirlik Propagandası'ndan kastımız, insanın kendisiyle arasında bağ kurduğu yahut kayıplendiği bir düşünceyi, ideolojiyi veya bu düşüncenin meydana getirdiği sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal yapıyı sırf akrabalık, soydaşlık, mensubiyet duygularıyla zalimce ve haksız davranışları karşısında bile savunması ve korumasıdır. Tarafkirlik budur. Vallahi Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine tarafkirlik nedir diye bir soru yöneltiyor. Diyor ki zulüm ve haksızlık halinde olan kalmına yardım etmendir diye cevap veriyor. Çünkü zulümde zalimlikte hiçbir zaman kalmına ne yapamazsın? Yardım edemezsin. İşte buna ne diyor? Tarafkirlik diyor. Tarafkirlik propagandası bazen haksız durumdaki birini sırf tanıdığı, sevdiği veya akraba diye kayırıp kollama biçiminde meydana gelir. Bazen mensubu bulunduğu cemaati, grubu, hocasını, siyasi görüşü, ırkı, milleti, toplumu haksız dahi olsa her halükarda haklı ve üstün görüp diğerlerine karşı kayırma ve onlardan üstün tutma biçiminde gündeme gelir. İşte bu kardeşliği nefret ederiz. Dört dört birbirine tutkul olan insanların şu tarafkirlikten ayrıldığını görüşürüz. Ve İslam kardeşliğine zarar vermesi hasebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam tarafgirlik propagandasını yapmayı yasaklamıştır. Ve bu konudaki hadislerden birinde kendisinin o kimselerden uzak olduğunu bildirerek şöyle buyuruyor. Tarafgirlik yapan bizden değildir. Tarafkirlik uğrunda mücadele eden bizden değildir tarafkirlik uğruna öldürülen de bizden doğrudur. Yani ırkçılık, asabiyet, milliyetçilik, yani bunlarla uğraşan, bunlarla hareket eden ve bunun mücadelesini veren, bu uğurda ölen bizden değil. Ve diyor ki hadis-i şerifte her kim körü körüne bir sancağın altında tarafkirlik propagandası yaparken ya da yardım ve destek sağlarken ölürse onun ölümü cahiliye üzerindedir. Yani iman üzerine değil. İşte bu da tarafkirlik propagandası yaparken ölen kimsenin İslam dışı bir hal üzerine öldüğünü haber verir. Allah böyle duruma bizleri düşmekten beri diyorsun. Cahilane de bilerek. Allah bizleri uzak Ve Vesîr kaynaklarına bakın. Medine'de Yahudilerin kışkırtmasıyla Es ve Hazreti Müslümanları birbirine düşüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşliğin bozulacağını anlıyor. Öyle bir hale geliyor ki onlar hemen onlara bir tavsiyede bulunuyor. Ne diyor? Heh? Çekişiyorlar. Birbirlerinin kalplerini kırıyorlar. Birçok olaylar oluyor. Kılıçlar çekiliyor. Allah Resulü onlara bir metot uygulatıyor. Ne olduğunu biliyor musunuz? Hemen kalkın, kardeşlerinizden kuzaplasın ve gözyaşı götürsünler. Bunun tek ilacı bu. Yani kucaklaşıp gözyaşı dökme, onların arasındaki sıkıntıyı ne yapıyor? Götürür. <gülüyor> Köşeden işlesi açmıştır. Evet. Bu da demek ki kardeşlik bağını güçlendiren o dönem için geçerli olan en güzel hasletlerden bir tanem. Müslümanlar arasındaki kardeşlik duygusunu yok ederek İslam ümmetinin birliğini darmadağın etmiş ve ümmetin küçük devletlere bölünmesine yol açmıştı bu olay. Ve bu anlayışı bu şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Ve taraf ediyor. Çünkü onlar devlet isteyen insanlar değildi. Arapların o zamanki yaşantısı. Her grup bir devletti. Her kabile neydi? Devletti. Kendi başına bir hükümetti. Yahudiler de bunu ne yaptılar? Çok iyi değerlendirdiler. Güçlü olan iki kabileyi birbirine Muhammed'in gücünü zayıflatalım da din ortadan ne yapalım? Kaldıralım. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları hemen birbirlerine sarılmalarını onların gözyaşı dökmelerini ve Allah'tan mağfiret dilemelerini istedi ve bu olayda böylece ne yaptı? Kapandı. Evet. Müslüman kardeşlerim hiçbir zaman Müslümana Hasım olamaz. Müslüman hiçbir zaman Müslümana ne yapamaz? Düşman olamaz. Müslüman hiçbir zaman bir Müslümana tarafı ne yapamaz? Olamaz. Çünkü Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır orada yok ki onun şeyini ne yapacak? Savunacak. Bu tarafkirlik değildir. Birisi bir yere gittiğinde, birisi bir yere gitmediğinde bu falancı gelmiyor, bu filancı, aa filancı geldin, bunu hiç kimse ne yapamaz diyemez derse bunun İslam'dan nasibi yoktur. İslam'dan da bu olayın hiçbir alakası yoktur. Eğer birileri de bu olayı görüp de bunu sahipleniyor, ona da kardeşim, ağam, paşam diyorsa, bu, bu olay ne yapar? Daha da kurutur. Ama o dışlanır hattı bildirilirse kardeşlik ne yapmaz? Redelenmez. Evet. İşte ev, evsilerle kardeşliğinin kardeşliğini bozamayan tarafkirlik duygusunun maalesef onlar kadar güçlü iman ve teslimiyete sahip olmayan günümüz Müslümanların kardeşliğini derinden yaraladığı ve yerle bir ettiği ne yapmakta? Görünmekte. Bugün nurculara bakıp yani çok ileriye gitmeye gerek yok kendi içimize de bakalım ama kendi içimizden örnek verdi mi? Bazen yara derin oluyor ve tahammül edilmiyor. Nurcuları ele alalım. Bugün kaça bölündüler? 30'u geçti bu adamlar. Okudukları sadece risaleymiş. Kimi okuyucu, kimi yazıcı, kimi hizmetçi, kimi bilmem ne, cüneyli, Dava hangi dava? Aynı. Düşünce aynı. Metod aynı. Bölünme ne? sadece taraf kesin. Benim hocam güçlü, senin hocam güçlü. Peki izzet, i̇zzet Allah'ın. Allah'ın dinini, Allah'ın dini için çalışanlar da bu izzetsizliği ne yapamazsın? Göremezsin. Kardeşlerim Müslümanlar şunu kesinlikle unutmamalıdır ki, onlar dünyanın neresinde olursa olsun hangi devirde yaşamış olursa olsun Allah tarafından bütün Müslümanlar birbirinin nesidir? kardeş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde Mekke'den gelen muhacirlerden her birinin Medine'ni Müslümanlardan biriyle kardeş yapmışsa toplumu bina etmişse ve İslam kardeşliği de bu temel üzerine gitmişse bizim de bunları gözden çok iyi ne yapmamız geçirmemiz gerekir. Ve Müslümanlar kardeşliği Kur'an ve sünnet ile anlamak zorundadır. Bunun dışındaki bir şeyle baktını bunu anlaması mümkün değil. Bakın namazdan alakalı birçok şeyler gördük. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Ben sizi arkamdan da görüyorum. Saflan düz ve sık tutun. Neden? Çünkü şeytan sizin aranızda gezer ve kardeşliğinizi ne yapar? Gezer. Bakın bir namazda ya, kıbleye dönüyorsun, beraber dönüyorsun, yani aynı saftasın, abdestlisin, şeytandan Allah'a sığınıp huzuruna durmuşsun, zikir var, ibadet var, yani bedeni, ruhani her türlü şey var ama burada bir safını düzgün tutmamışsın, o seni ne yapabiliyor? sabit ediliyor. Bir namazdaki hareketi düşünüyor. Demek ki şeytan hiçbir yeri ne yapmıyor? İhmal etmiyor. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz diyor kendinize dikkat edin. Şu aranızda ihmal ettiğiniz bazı huylarınız var ya bir tanesini aldım. Şeytan ne yapar? Evet. Her şeye kadir olan Rabbim gönülleri dilediği gibi çeviren Rabbim bizleri de İslam'da sabit kılsın. Müslümanlar arasında yaşadıkları toplumlarda sosyal barışın her türlü ilerleme ve kalkınmasında bizleri hayırlı kılsın. İslam bağımızı güçlensin, güçlendirsin ve bizleri ensar ve muhacirler gibi kardeş yapsın ve bu şuuru Rabbim bizlere ihsan etsin. Bu kardeşliği yıpratacak, ortadan kaldıracak, her türlü olumsuzluklardan Allah Azze ve Celle izleri verebiliyorsun. Sübhaneke, Allahümme ve lehamdiki. Aşkeden la ilahe illa ente estağfurullah ve evet. elhamdülillahirrahmanirrahim. Allah öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Evet. Evet. Evet. Öbür hafta bayram olduğu için sohbet yok bayram namazına buyurun. Evde sabah 8.30 çıktı inşallah. Evet. Öbür hafta dersinize inşallah yine devam ederiz. Halk evet. bayramı Allahümme ve bihammike eşhadü en la ilaha illa ente estağfuruke ve evet. hamdülillah. Evet. Pazar günü inşallah.